olayı raci olan budur. Evet. Şimdi siyak sibakın önemini anladık. İkincisi ne? İkinci vurgusu neydi İbn-i Seymi'nin? Şer'i ve lugavi anlamları göz önünde bulundurmak. Bakın mesele şudur kardeşler. Şimdi biz ayetin siyak sibakına baktığımız zaman her zaman işgalden kurtulamayabiliyoruz. Neden? Çünkü o siyak sibakta bazen önemli bazı kelimeler gelmiştir. O kelimelerin biz şer'i ve dini anlamlarını e, bazen o kelimenin şer'i anlamı farklı oluyor, dini anlamı farklı oluyor. Dolayısıyla işgalden çıkamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Yani diğer bir ifadeyle şöyle, meselenin özü şu. Diyelim ki Allah azze ve celle'nin kelamını tefsir ederken bir kelimeyle karşılaştık. Bir ifadeyle, dini şer'i bir ifadeyle karşılaştık. Ve baktık ki dini anlamı farklı, lugavi anlamı farklı. Mesela örnek verelim. Allah bize iman edin diyor, doğru mu? İman kelimesine baktığımızda sözlükte ne demek? Tasdik etmek demek. Sadece kalple tasdik etmeye iman denir sözlükte. Tamam? Halbuki dinde tasdik etmek midir sadece? Hayır. Dille söylemek, azalarla da amel etmek. Doğru mu? O yüzden cehmiye gelmiş demiş ki bak Allah bize iman edin diyor. Biz de kalple tasdik ederek iman ediyoruz. Çünkü imanın kelime anlamı nedir diyor? E, tasdik etmek kalple. O zaman demek ki iman sadece tasdik etmekten e, oluşmaktadır. Tamam. Dolayısıyla bir kelimenin bazen sözlük anlamı farklı, dini anlamı farklı. Aynı iman kelimesinde olduğu gibi. Çünkü din gelmiş, iman kelimesine farklı anlamlar da yüklemiş. Ameli de imana sokmuş, dille ikrarı da imana sokmuş. İşte işte bu şekilde, bu e, mantıkla bakalım olaya. Dinde herhangi bir kelime, Kur'an'da herhangi bir kelime sözlük anlamıyla dini anlamı çatışırsa buna ne deriz? Şöyle deriz. Şer'i hakikat. Yani şer'i anlamı ile, lugavi hakikat yani lugavi anlamı, sözlük anlamı çatışırsa şer'i hakikat yani şer'i anlamı lugavi hakikata yani lugavi anlama nedir? Mukaddemdir. Şer'i anlam lugavi e, anlama nedir? Mukaddemdir. Yani önceliklidir. İlk önce neyi alırız? Bizi ilgilendiren nedir? Şer'i anlamıdır. Ancak bir istisna hariç, bir delil gelirse lugavi anlamı kasteden o zaman lugavi anlam alırız anladık şimdi kaydeyi açacak olursak daha sade bir ifadeyle açıyorum şerî bir söz şerî anlamı ile şerî bir söz şerî e, lugavi ha, evet şerî bir dini bir söz dini bir kelimenin anlamı lugavi bir anlamla çatışırsa İkisinden herhangi birisini tayin edecek elimizde bir delil yoksa biz bunu şer'i anlama hamle deriz tamam çünkü neden bir insan gelse desek, ki neden sözlük anlamına almıyorsunuz dini anlamını alıyorsunuz ilk etapta deriz ki çünkü bizim konumumuz din konumu yani her mesele kendi tabir sayısı kendi kulvarında ele alınır dolayısıyla biz Allah'ın kelamını ele alacaksak bu şer'i bir ifadedir şer'i ifade kendi kulvarında hakikattir Dolayısıyla biz şer'i kullarda şer'i anlamını itibar alırız. Tamam? Sebebi budur. Ancak dediğimiz gibi ikisinden birisine kast edilecek bir karine varsa o haris. Şimdi örnek verelim. Bakın. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Tövbe yüzü işte Kud min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihum bihe fasalli aleyhim Bakın şimdi çok dikkat edin anlayacaksınız. Çok önemli de bir örnektir aslında. Allah tövbe yüzü buyuruyor ki onların mallarından sadaka al. Bununla onları temizlersin. Ve onlar için salat eyle. Salat eyle yani dua et. Şimdi bu ayette geçen salli aleyhim yani onlar için salat eyle ifadesi ne demektir? Onlar için dua et demektir. Şimdi buradaki ayette geçen Onlar için salat eyle. Tamam Şimdi salatı hiç tercüme etmeden bakıyoruz. O zaman ne diyoruz? Diyoruz ki onların mallarından sadaka al, bunlarla onları temizlersin ve onlar için salat eyle. Buradaki salat neyi bilmiyoruz şimdi. Şimdi biz salata baktığımızda salatın bir şerhi anlamı var. O da bildiğimiz anlam ne? Namaz. Salatın bir anlamı var namaz. Bir de lugavi anlamı var. O da ne? Dua. Şimdi ayette salat kelimesi geçti. Bir anlamı dini anlam, namaz. Bir anlamı da lugavi anlam, sözlük anlamı o da ne? Dua. Şimdi biz bu ayette şer'i anlamını itibar alacak olursak, salat kelimesinin şer'i anlamını itibar alırsak, ayetin anlamı ne olmuş oluyor? Onların mallarından sadaka al, bununla onları temizlersin, onlar için salat eyle yani ne yap? Namaz kıl. Tamam? Yani ne demiş oluyor Allah peygambere? Ey Muhammed! Birleri sana sadaka getirdiğinde mallarından gelecek devlet hazinesine sadaka getirdiğinde onların mallarından bu sadakayı al onlar bu sadakayla temizlenmiş olur sonra onlar için namaz kıl şer'i anlamını alırsak böyle oluyor namaz kıl tamam? demek ki her peygambere sadaka getirene peygamber onun için namaz kılacak Tamam? çünkü salat kelimesinin dini anlamı ne? ne dedik? bir anlamı namaz sözlük anlamı ne? Ee, dua. Dini anlamını aldığımızda Aleyhisselatü Vesselam'ın her salaka getirenin namaz kılması gerekir. Tamam. Ancak sözlük, anla, dini anlamını değil de bu ayetin sözlük anlamını aldığımızda ayetin anlamı ne oluyor? Onların mallarından sadaka al, bununla onları temizlersin ve onlar için salat eyle yani onlar için dua et. Yani her peygambere sadaka getirildiğinde Peygamber Efendimiz onlar için dua edecek. Demek ki şer'i anlamını aldığımızda peygamber sadaka getirenlere namaz kılacak. Lugavi anlamını aldığımızda peygamber efendimiz onlar için dua edecek. Tamam. Şimdi biz ayetin hangi anlamını alalım? Sadaka getirenler için namaz kıl anlamını mı alalım? Yoksa sadaka getirenler için onlara hakkında dua et anlamını mı alalım? Hangisini alalım? Dua et anlamını alacağız. Yani ey peygamber Onlar sana sadaka getirdiklerinde bu onları temizler ve sen de onlar için dua et demektir. Biz bunu şer'i anlamını almıyoruz burada. Lugavi anlamını alıyoruz. E hocam niye? Sen kendi kaydına ters düştün şimdi. Hani dersin başında bize dedin ki şer'i anlamla lugavi anlam çatışırsa şer'i anlamı alırdık. O zaman sen niye burada şer'i anlamı almıyorsun? Sen şer'i, hocam sen aslında şer'i anlamı alıp şöyle demen lazım Ey peygamber sana salaka getirdiklerinde onlar için namaz kıl demen lazım. Ama sen geliyorsun hocam, burada lugavi anlamını alıyorsun. Halbuki senin söylediğin kaydaya göre şer'i anlamını alman lazım. Ben de diyorum ki evet, benim getirdiğim kaydaya göre şer'i anlamı almam lazım. Ama kaydeyi tam ele alalım. Kaydede ne demiştik? Şer'i anlam ile lugavi anlam yan yana gelirse şer'i anlam alınır ama bir şey hariç. Elinde ekstra bir delil varsa lugavi anlamını alacağınız zaman, o zaman lugavi anlamı alırsın. Tamam O zaman lugavi sözlük anlamını alabilirsin. Şimdi benim elimde bir delil var. Harici bir delil var. Şer'i anlamı değil de lugavi anlamını kastettiğine dair delil var. O yüzden ben şu ayeti şöyle anlıyorum. Ey peygamber sana sadaka getirdiklerinde sen onlar için namaz kıl anlamıyorum. Dua et olarak anlıyorum. Lugavi anlamını alıyorum. Çünkü elimde bu ayetten şer'i anlam değil de lugavi anlamını kastettiğine dair delil var. Nedir bu delil? Peygamber onu hayatında uygulamış. Biliyor musunuz? Hayatında uygulamış. Sadaka getirenlere dua etmiş. Yani nasıl? Şimdi bakın. Bukhari-Müslim'deki rivayette Abdullah ibn-i Ebi Evfa diyor ki, İbn-i Husayn'in de ona yer verdi zaten. Diyor ki, Kânen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ etâ bi sadaqati kavmin sallâ aleyhim, Fe etâhu ebiyyü bi sadaqatihi fe kâle salli alâ âli Ebi Evfa. Diyor ki, bir kavim sadakasını getirdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, sadakalarını getirdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara salat ederdi ve ne derdi ve benim babam da geldi sadaka sadakasını getirdi ve bunun üzerine peygamberimiz dedi ki Allah'ım Ebi Evfa ailesine salat eyle yani rahmet eyle şimdi peygamberimiz sadaka getirenlere namaz mı kılıyormuş dua mı ediyormuş dua ediyormuş bu hadisten anladık bak Ebi Evfa ailesi gelmiş peygamberimize getirmiş sadaka peygamberimiz tutup onlar için namaz kılmamış ne yapmış dua etmiş demek ki bu peygamberimizin bu fiilinden bu ayeti nasıl tatbik ettiğini anlıyoruz Bu ayetteki salat kelimesinden maksat şer'i anlamı olan namaz kılma değil, lugavi anlamı olan nedir? Lugavi anlamı olan e, dua etmektir. Dolayısıyla bizim elimizde harici bir kaynağı olduğu için Buhari üstündeki bu rivayet harici bir delil olduğu için bu ayetteki şer'i anlamı almıyoruz. Lugavi anlamı alıyoruz. Eğer elimizde bu hadis olmasaydı ve buna benzer ifadeler, hadisler olmasaydı, kalineler, başka kalineler olmasaydı biz ne yapardık? Bu ayette bu ayeti şöyle anlar Ey peygamber her senin için namaz her senin için sadaka getirene ne yap? Namaz kıl. Allah için namaz kıl mesela. İki rekat böyle anlardım. Ama biz dua et olarak anlıyoruz. Elimizdeki kalinelerden dolayı. Evet son olarak bakın ee, bir de şu var. Örfi anlam ile lugavi anlam çatışırsa bir de şu var kardeşler. Bakın örfi anlamla lugavi anlam var. Aslında biz bunu E, girmesek de olur. Bunu e, önümüzdeki seride alabiliriz inşallah. Biz bunu önümüzdeki seride alalım. E, hem ders uzamasın. Yani önümüzdeki seriden kastımız önümüzdeki ders değil. Yani bu İbnü i tefsir usulüne giriş e, serisi bittikten sonra daha ileriki serilerde ki, çünkü dedik bu seriler çok uzun metrajlı olacak. Niyetimiz bu. İnşallah e, önümüzdeki serilerde bunu alacağız. Çünkü bir de şu var. Bu sefer örfi anlamla lugavi anlam çatışırsa hangisi ele alınır? Bir de o var. İnşallah bunu önümüzdeki serilerde ele alalım. Hem çok birbirine girmesin. Ama şu çok önemli bir hususdur kardeşler. Vallahi ben şer'i anlam ile lugavi anlam çatıştığı zaman şer'i anlam mukaddemdir kaydesine çok büyük önem gösteriyorum. Çünkü bütün bidat ehlinin sapmalarının en büyük nedeni bu kaydeden gafil olmalarıdır. Dikkat edin insanları saptıranlara. Kur'an tefsir edenler işte bunlardan bir tanesi Açık Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır gibi bu bidateli kimselere baktığımızda Bunlar genelde hep Kur'an'daki ayetleri delil getirirken kelimeler üzerinde oynuyorlar. Bakın bu kelime lugatta bu anlama geliyor, bu kelime bu anlama geliyor. Bir sürü hüküm çıkarıyorlar ve bunu da kendi mantıklarına göre çok güzel ispatlıyorlar ve hakikaten ilim talebesi gayri ilim talebesi. Net bir şekilde bundan e, bu şüpheden nem kapabiliyor, şüphelenebiliyor, kafası karışabiliyor. Bunların en büyük sebeplerinden birisi de bu kaydeden gafil olmalarıdır. E, Çünkü aksi takdirde mesela bu kaydayı bilse, bil, bilinirse bunları birçok hususta ne yapabiliriz? Birçok hususta ne yapabiliriz? Bunların e, bidat ehli olduğunu e, e, ispatlayabiliriz, kapılarını kapatabiliriz. Mesela ne gibi? Diyeceğiz ki tavaf diye bir şey yok. İspatla. İspatlayamazlar tavaf olduğunu. Çünkü bu bidat ehli mesela Mustafa İslamoğlu, Abdullah Bayındır ve bunlar gibi birçok bidat ehli kimseler. E, bizim Kabe'nin etrafında döndüğümüz o tavafı dini olarak kabul ediyorlar. Halbuki tavafın lügat manasında... Bu bildiğimiz şekilde tavaf etme yoktur. Şer'i anlamıdır bu. Niçin tavaf etme dönmeyi anlıyorsun soracağız buna anladığımız şekilde. E, tavaf et ayetini yetiremezler. Tavafın sözlük anlamı o değil. Diyecekler ki ya işte bunu e, din belirlemiştir bu anlamını. İşte hadisler bu tavafın ne anlama geldiğini söylemiştir. ha Demek ki din de şer'i anlam ile bir anlam olmuş Demek ki bunu kabul ediyorsunuz. ha. O zaman sizin getirdiğiniz çarpıttığınız bütün ayetlerin şeriatin ona ne anlam yüklediğini ortaya koymamız gerekir. Resulullah ona ne anlam yüklemiş. Sahabeler ona ne anlam yüklemiş. Allah o kelimeyi ne anlam yüklemiş. Oradan ispatlamanız gerekir. Ya bu kelimenin üç manası var. Ben bunu alıyorum. Dolayısıyla görüşümü ispat etmiş oluyorum. Bunların hepsi batın. Önce onlarla bakın. Münazaranın müna... Şimdi münazele etmenin bir usulü var. Şimdi burada da cehalet had safhada. O yüzden yani buna da değinmek gerekiyor kısaca. Şimdi münazaranın da bir tertibi vardır. O yüzden alemler bunun hakkında eser yazılmışlardır. Şimdi önce tartışma konusunun usulünü konuşmamız ortaya koymamız lazım. Şimdi bu bidat ehline soruyoruz mesela. Diyoruz ki e, mesela ne gibi? E, Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey müminler siz de salat edin. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Allahümme salli ala Muhammed diye anlıyoruz değil mi? Bunlar diyor ki ya olur mu salatın, de, salatın anlamı destek çıkmaktır bilmem ne. Halbuki e, sallallahu aleyhi ve sellem diye bir şey yoktur. Ayetin kastettiği o değildir. Ayetin kastettiği nedir? İşte peygambere destek olun. Çünkü salat kelimesinin luhat anlamı destek olmaktır. Güzel. Şimdi. Hiç salat kelimesinin lugat anlamı nedir ona bakmıyoruz. Biz seninle dini hükmü konuşuyoruz şimdi. Biz seninle önce bir usulü konuşuyoruz. Sen, ey bidat ehli Mustafa İslamoğlu veya Abdülaziz Bayındır veya diğerleri. Sen dinde şer'i hakikat ve lugavi hakikat diye bir olgunun var olduğunu kabul ediyor musun? Kat'i olarak kabul edecek. Etmezse birçok şeyi iptal ederim. Mesela ben derim ki dinde hac diye bir şey yok. Bana ispatlayamazlar hac diye bir şey olduğunu. Neden? Çünkü hac kelimesi lugatta kast etmek demek. İşte Safa arasında, e, Safa ile Merve arasında say etmek var, İşte bu hacı gösteriyor, ispatlıyor derlerse, derim ki hayır Merve rugatta mürüvvet demektir. Safa safi olmak demektir. Hayatını mürüvvet ve safiyet arasında idame ettir, git gel demektir bak. Dolayısıyla mecbur kalacaklar, diyecekler ki evet, dinin bu kelimeleri yüklediği özel bir anlam var. Yani hakikat, Şer'i hakikat ve lugavî hakikat diye bir olgu var. Bunu kat'i kabul edecekler de ediyorlar mecburen. Ama bu usulü hayat boyunca hep insanlardan saklıyorlar. Dolayısıyla bu kaydı kabul ettikten sonra diyeceğiz, tamam. Ey iman edenler, Peygamber'e salat getirin ayetini. Siz destek çıkın diye anlıyorsunuz. Yani Allahümme salli ala Muhammed bunları iptal ettiniz. Tamam. Din buna bir anlam yüklemiş mi, yüklememiş mi? Bakıyoruz din buna bir anlam yüklemiş. Buradaki salattan kastın destek olmak değil, Yani asıl itibariyle destek olmak değil, sallallahu aleyhi ve sellem demek. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demek olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Neden? Çünkü din buna bir anlam yok demiş. Sen bana lügat anlamını getiremezsin. Bak lügatta salat destek olmak demek. Dolayısıyla bu ayetin sizin anladığınız salat getirmekle alakası yok. Bu ayetten kastığı ey müminler siz de peygambere destek olun demek. Biz diyoruz ki hayır. Destek olun demek lügat anlamı. Ama ondan önce gelen ne var? şer'i anlamı var. O zaman şer'i anlamda bakıyoruz. Dinde, sahabe de, peygamber de salat kelimesinin içerisine sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu salla ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kama sallaita ala İbrahim e ve ala ali İbrahim diye içini doldurmuşlardır. Tamam? O yüzden sizin getirdiğiniz bütün şeyler batıldır. Dolayısıyla biz zaten ileriki şeylerde bunların hepsini ne yapacağız? Ele alacağız net bir şekilde ispatlayacağız inşallah. Ee, burada bırakalım. Ee, Allahu Alem bu bilmiyorum Ramazan içerisinde devam eder mi bizlere? Buna bakacağız maslahat gereği etmezse Ramazan'dan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Alem ve sallallahu ala nebiyyine